Ayı takımı. Bayan Ayı gazetesini okumakta olan Bay Ayı'ya bir öneride bulundu. Büyük anneyle konuşman gereken çok şey var bugün dedi. Bertram ve Bay Ayı'dan Barney'i gezdirmelerini istedi. Bertram isminden söz edildiğini duyunca gömülmüş olduğu rahat koltuğunda okumakta olduğu kitaptan başını kaldırıp baktı. Yere uzanmış, önündeki dergiyi büyük bir keyifle karıştırmakta olan Barney de aynı şeyi yaptı. Bay Ay'ı iç çekerek, ''Şimdi bizim gibi bir takım böyle güneşli bir günü ziyan eder mi?'' dedi. Muhteşem Ay'ı takımı önce bir tenis maçı izlediler. Bir süre çayırda birde bir oynadılar. Barney'nin babası, ''Ben şimdiden yoruldum. Aslında tek istediğim gazetemi okumak.'' dedi. ''Benim yapmak istediğim şey de heyecanlı bir kitap okumak.'' dedi Bertram. Barney de ''Benim de yapmak istediğim tek şey dergimi okumak.'' dedi. Bertram ''Tüm bunları yapabileceğimiz bir yer biliyorum.'' dedi. Muhteşem ayı takımı en çok yapmak istedikleri şeyleri yaparak birlikte harika bir gün geçirdiler. Hem de nerede biliyor musunuz? Kütüphanede elbette. Bay Ayı ''Arada bir değişiklik yapmak iyi oluyor değil mi?'' diye güldü.